o nefsi marı yok mu o? mücadele lazım. O kadar hain, Keraoğl gibi kafasını kaldırıyor yukarı doğru. Allah'la böyle ölüşmeye kalkar. Hani işittik ya öyle, Allah varsa benim canıma alsın dedi birkaç tanesi. Hemen o anda geberdi. Böyle de oldu. Hem yeri söyleyeyim sana ada da oldu. Bir tanesi de can pehlivanı Kara Ahmet pehlivan. O da böyle Azrail kesereni demiş sırtını yere getiremez demiş elinde kalmış gücün hemen düşürür. Çok kuvvetlidir. Hemen sırtını adamın yere getirir padişahların bile. Kahire bile. Onun için Firavun Ana Rabbükül Ala dedi. Nemrut dedi ki ben yar tanrısıyım dedi. Daha nice böyle Allah'lık davasına kalkanlar oldular. Nedir o, o nefsi mara yok mu ona? Ha? Hakkını başına.